Sound akustik olarak sağladığımız başlıca mekanik ses yalıtımı, hizmetlerinden biri de, asansör dairesi ses izolasyonu, hizmetidir, apartman site yöneticileri tarafından genellikle önemli bir durum gibi görülmese de yüksek ses düzeyine sahip asansör, hareketleri evlerdeki huzuru olumsuz etkileyebilecek potansiyele sahiptir, özellikle uyku problemi çeken, ders çalışan, bebeği olan, yaşlı veya, hasta konut sakinleri düşünüldüğünde en az şantiye gürültüsü kadar rahatsız edici bu seslere katlanmak oldukça zor olabilir, ayrıca, saat fark etmeksizin bina içerisinde tüm giriş çıkışları haber veren bu gürültülü mekanik akustiği, mahremiyeti de tehlikeye atmaktadır. Dolayısıyla asansör odasına yüksek ses dayanımlı, bariyerli yalıtım malzemeleri ile izolasyon yapmak, binanızdaki sakinlerin yaşam kalitesini yüksek oranda arttıracaktır. Sound Akustik'in asansör dairesi ses izolasyonu hizmeti, alanında tecrübeli, uzman kadromuz tarafından büyük bir özen ve titizlikle uygulanır. Asansör odalarına ses yalıtımı yapılırken herhangi bir malzeme yerine, asansör ses seslerinin desibel ölçümüne en uygun izolasyonu sağlayacak malzeme seçilir yanmaz özellikli birinci sınıf kalite yalıtım malzemelerimiz yalnızca ses dalgalarının değil olası bir kazada kıvılcımların da etrafa yayılmasını önler tüm özellikleri ile eviniz iş yeriniz ya da yöneticiliğini yaptığınız yapılar için en doğru seçim olan sound akustik asansör dairesi yalıtımı hizmeti için vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz firmamızın uzun yıllar tecrübesi ile hizmet veren uzmanları en kısa sürede tarafınıza dönüş yaparak keşif çalışmaları için ilk adımı atacaktır.